Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz allah Teala insanları bizleri cennetine davet ediyor. allah Teala buyuruyor bizlere Yunus ayet 25'te Yunus suresinde Bismillahirrahmanirrahim Vellahu yedi'u İlâ darü selâm Vellâhü Allah Teala Celle şânîhü Davet ediyor Nereye? İlâ darü selâm darüs selâm'a Sekiz cennet var Bunların isimlenen biri de darüs selâm cennetidir Sözlük olarak Dar ev yür demektir Selam da selame demektir. Allah Teala bizleri cennetine yani selamet yurduna davet ediyor. Allah Teala yine bizi buyuruyor yürüyor Ali İmran suresinde ayet 133'te Sebillah vesarihu vesarihu cihad ediniz acele ediniz. Burada saru müfaale babından yani müsarra ediniz birbirinize yarışın koşuşun Mevla buyuruyor. İla muşiretim mir rabbikum. Burada Mevla bizi öncere önce mağfirete koşun diyor. Mağfiret bağışlanma, suçtan arınma, af edilme. Bu tabi kimden olacak bu mağfirette? Min Rabbiküm, Rabbinizin affına, mağfiretine koşuşun, Allah bizlere böyle buyuruyor. Hatta bu emir sigasıyla geliyor. Emredi Mevlam bizlere. Ve cennetim, ondan sonra da cennete koşun, Mevlam buyuruyor. Bir insan günahlarından arınmayınca cennete giremeyeceği için Allah korusun bir kişi dünyada günahlarından arınamadan arate giderse tabi imanlı, inançlı olduğu halde ölürse cennete girecek ama önce günahından Arınması gerekiyor. Peki nasıl o arınacak ahirette günahından? Tabi orada tevbe kabı bir ahirette. Allah korusun önce kabir azabı. Bu kabir azabından günahından arınabilirse arınacak. Ama günah çok. Arınamadı günahından sonra mahşey yerinde o kızgın güneş altında ayakları çıplak yerden yanacak, beyni güneşte kaynayacak, izdihamdan sıkışık olacak, muazzam terler dökecek, binlerce yıl mahşerde aç, susuz ayakta dikilip hesap verecek. Bu da tabi nedir? Bu da bir nevi günahtan arındırma operasyonu denebilir buna da. Yine arınamadığı günahından, günahı çok işlemiş. Hayatı emri boşa geçmiş. Yine günahından arınamadı, temizlemedi günahından ne olacak? Ondan sonra Allah korusun, Sırat köprüsünde günahlarının arınması için orada edinecek. Yani Sırat köprüsünü öyle kolay kolay geçemeyecek. Altı ateş köprüsünün. Yani altı cehennem. Ateşlerini saçıyor, alelleri köprüyü aşıyor. E, günah sırtında günah yükleri var. Hızlı yürüyemeyecek. İşte derisi yanacak, eti kokacak, yağları eriyecek. Günahından arınıncaya kadar sırat köprüsünde kebap gibi pişecek, kavrulacak. Allah korusun Celleştehu Mevlamız, eğer Sırat Köprüsü'nde de günahdan arınamadıysa, günahı aşırı fazla ise cehenneme düşecek. Yani cehennem, nasıl ki dünyamıza bir yer çekimi varsa, bizi dünya kendine çekip bağlıyorsa, güneşte de cehennemde de böyle yer çekimi var ancak cehennem günahkarları çekecek ama nasıl ki mıknatıs her maddeyi çekemiyor bazı maddeyi çekemiyor mıknatıs. işte cehennemde eğer kimin üzerinde günah yükleri varsa onları çekecek işte Allah korusun sırat köprüsünde de Günahından arınamayanlar, temizlenemeyenler ceheme düşecekler. Ta günahlarından temizleninceye kadar orada yanacak, kavrulacak tabi gayyalara atacak yerinde günahdan arından sonra oradan çıkacak imanı olanlar cennete kavuşacaklar. İşte. Teala Mevlamız elhamdülillah sonsuz rahmetiyle Mevlamız bizleri uyarıyor. Ey kullarım Mevlam buyuruyor bizlere. Vesari'u buyuruyor. Vesari'u yani süratle koşuşun, acil ediniz ahirete bırakmayınız Mevlam buyuruyor. Yani dünyada koşuşunuz Rabbinizin affına koşun, dünyada Mevlam buyuruyor. Dünyada tabi daha kolay. Dünya daha kolay. E nasıl kolay dünyada? Tevbe-i istiğfara devam etmek ile dünyada kolay. Özellikle elhamdülillah böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde, mübarek aylarda mesela Şabı ayındayız elhamdülillah bir cuma gerisindeyiz şu anda önümüzden yakında kapımızda elhamdülillah Ramazan-ı ayı kapımıza dayandı ki bunlar hep Rabbimizin affettiği özel günler özel aylar bunlar bu şekilde işte inşallah dünyada böyle teybe ipine sarılırsak estağfurullah estağfurullah diye tövbe edersek peki bir insan çok günahlar işlemiş yalnız estağfurullah diye istiğfar etmesi tesbih çekmesi acaba yeterli mi tabi yeterli olan yerlerde var yeterli olmayan yerlerde var aslında istifa bir temizlenme demektir günahlarda. Tabi her şeyin bir de maddi örneği var dünyada. Çamaşırımız üstümüze giydiğimiz iyisiler. Gömleğimiz şu bu. Eğer basit bir kirlenme olursa bunda, ne gerekiyor? Az bir su ile hatta soğuk su ile böyle çaklandı mı, Temizlenebiliyor. Ama bazı lekeler var ki Bunları soğuk su temizleyemez. Ancak kaynak su lazım. Bazılarına sabun gerekiyor. Bazılarına deterjan gerekiyor. Hatta bazılarına Başta kimyasal maddeler bile Gerekebiliyor. İşte tevbe de bu şekilde. Bazı günahlar Kişi o günahını terk etme Koşulu ile yani kişi o günahını bırakmadığı sürece ne kadar tabi istiğfar estağfurla çekse de temizlenemez tabi. Nasıl temizlesin ki? Bir taraftan pislik üzerine akıyor, bir taraftan yıkıyor ama tabi devam ediyor pislik akması. Onu temizlenemez. Önce kişi ne yapacak? Önce kişi günahtan kopacak. Yani kişi önce günahın ne olduğunun bilincine varacak. Ne demektir günah? Allah isyan etme. Yüce Mevla Rabbül Alemin'dir. Mülk O'nudur. O'dur Yaratan. Her şey O'nun emrinde. Ayda, güneşte, yıldızlarda, de her şey Allah'ın emrine boyun eğmiştir. Her şeyi denetleyen Mevlamız'dır. Düzenleyen Mevlamız'dır. Bir tek valik ona haşa karşı gelemez. Böylece. İşte nedir günah? Haşa Allah'ın emrine isten etme, başkaldırma. Tabi ne büyük bir cüret böyle. Ne büyük bir cinayet böyle. Cürüm Allah korusun böylece. Sonra e, günahın insanın ruhundaki etkisi bir de var ruh etkileniyor günahlardan gönlü kararıyor ruh bunalama giriyor nasıl ki gözümüze bir toz küçük toz parçası gözüme kaçarsa göz o tozu kabullenemiyor gözümüz susanıyor yanıyor kişi gözüne kaçan ufacık tozu çöpü atmadıkça rahatlayamıyor işte ruhumuz da günahları kabullenemiyor aslında Ruhsal bunaların kökeni günahlardır. Bunun için tabi öncelikle kişi günahından kapacak. Sonra ben niye bu günah işledim diye mutlaka nadep pişme olacak. Sonra allah Teala tabi tevbe edecek. Yalnız tabi mesela üzerinde kazan namazı varsa bu tevbeyle, o bitmiyor bu iş. Tevbe lazım. Ne için lazım? Namazı vaktinde kılamadığı için tevbe edecek. Vakti kılması farzdı. Vaktini geçirdi. Nasıl ki kişi vergi borcunu belirli günde tarında veremedi. Zaman geçti. Sıra ne oluyor? Cezalı veriyor kişi böylece. Bazen gerçi vergi affı çıkıyor ama ana para affedilmiyor. Ancak gecikme zammı veyahut da faizi affediliyor. İşte kişinin üzerinde namaz borcu varsa, oruç borcu varsa kişi ne yapacak? Bunları geciktirir için yine tevbe edecek ama kazada yapacak bunları. Ve Mevlam bizleri davet ediyor. Sonra nereye? Ve cennetin cenneti alaya Dünya açısından önemli mevkide bulunan bir kişi eğer bizi evine davet etse özel olarak davet etse gitmeyiz mi? Gideriz muhtemelenler. Bundan bir kıvaş duyarız böyle. İhtar ederiz bununla. Efendim işte filan vali, filan bakan filan şu. Efendim beni davet etti diye Bundan bir ömür olur bizim için. bunlar tabii kıvaş diyoruz böylece. <gülüyor> Onun davetini haşa geri çeviremeyiz böylece. Yutra övünürüz bunlar böylece. E Yüce Allah bizi davet ediyor. Bakınız. Mevlam davet ediyor. Nereye? Ve cennetin cennetine mevlam davet ediyor. Kullarım gelin diyor. Allah da niçin cenneti? Eğer bu Kullar cennete girmesi cennetin ne önemi kalır ki? Cennetin de önemi güzelliği müminlere girmesiyle olacak. <gülüyor> i̇şte Mevlan bizi cennetine davet ediyor. Peki bütün insanlar cennete gitseler, yani bütün insanlar dünyada doğru yolda olsa bütün insanlar hak yolda olsalar, her cennete gitse, acaba cennet alır mı bu kadar insanları? Allah taş-u'la buyuruyor, arduha semavatü vel ardı. Arduha, o cennetin arzı, genişliği. Tabi bir şeyin uzunluğu daha büyük olur. Eni yani genişliği, eni daha az olur. Bize Mevlam burada cennetin enini örnek veriyor. Arluha hazamir cennete gidiyor. O cennetin arzı, eni, genişi nedir? Es samabatü vel ardu yedi gökte yer kadar böylece. O kadar geniş. Yani hayal edemeyiz muhtemelen. Edemeyiz böylece. Şu güneş sistemini alsak yani güneş sistemi bir küre olsa güneş sistemi. E güneş dünyamıza kadar uzaktır dünyamıza 150 milyon kilometre. Güneş dünyamıza uzaklığı 150 milyon kilometre. Güneşin ötesinde daha var güneşin de Şu güneş sistemi bir küre olsa onun içerisine Katriyol de dünyalar sığar. Yani cennet güneş sistemi kadar olsa bütün insanlara bu dünya kadar bir yer verirse cennette, o cennette yine yeter artar verecek. Ama böyle değil. Belan 7 yedi kat gökler yer büyüklüğüne cennet. Böyle. O kadar muazzam büyük cennet. üddat lilmuttaqin üddat cennet hazırlandı mülân buyuruyor. Şu an cennet hazır. Üddat bu fiil mazi, böyle çıkası mülân buyuruyor. Yani cennet hazırlanacak değil, cennet hazırlandı mülân buyuruyor. Hazır cennet böyle. Peki nerede bu cennet? Bir gün Hazreti Ömer'e biri sormuş Ya Ömer Nerede cennet demiş Yerde mi gökte mi Sormuş Hazreti Ömer şey demiş Fü subhanallah Mevla büyürüyor demiş Cennet ilika göklerden yerden büyük Yere göğe sığar mı cennet Peki nerede cennet İşte cennet Göklerden sonra muhterem İlika gökler var Maddalemi bunlar Ondan sonra sidre müntaha ve ondan sonra cennetler alemi başlıyor. Demek ki mesela Samanyolu galaksi ki çapı 100 bin ışıklı Bir Samanyolu bir tek galaksi Samanyolu galaksi onun çapı 100 bin ışık yılı öyle kilometreye sığmıyor artık o kadar muazzam, büyük bir bir samanyolu galaksi böylece. Ama bu galaksi cennetin yanında hiç kalıyor genelde. O, o kadar muazzam büyük cennet ve evlen buyuruyor. İddiat o cennet hazırlandı. Hazır şu anda. Köşkü, sarı hazır. Zaten biliyorsunuz babamız Adam Aleyhisselam hava annemiz Ön cennette yaşadılar. Yaşadılar cennette. Peki, Rabbimiz cenneti acaba niçin yarattı? Cennet kimler için hazırlandı? Lil müttakîn buyuruyor Mevlamız. Müttakîler için cennet hazırlandı, yaratıldı. Müttakî kim? Ehli tekvâ olanlar. İttika vikaye ökenden geliyor. Korunan, sakınan anlamına gelir sözlük olarak. Yani şirkten, inkârcılıktan, küfürden sakınanlar, haramdan sakınanlar, günahtan sakınanlar dünyada, Allah'tan korkanlar işte cennet bunlar için hazırlandı Mevla'mız buyuruyor. Mutakiler yani Allah'tan korkanlar, şirkten, küfürden, isyandan, haramdan sakınanlar, bunların tabi çok özellikleri var. Bize burada Mevla'mız bunların birkaç özelliğini bildir ayrıca. Mevla şöyle buyuruyor, Ellezine o müttakiler ki yani cennet onlar için hazırlandı. Peki, müttekî olmayan cihete giremeyecek mi? O da girecek muhtememler. Şimdi, müminin müttekî var, müminin fasık var. Bakınız. Eğer bir kişi dünyada müminin müttekî olarak yaşayabilirse, kişi o şey ölebilirse, o kişi hiç azap çekmeden, ne kabrinde, ...ne mahşerden fazla korkup terlemeden... saat köprüsünün böyle süratle geçerek... cennete kavuşacak işte. Yani onun ahreti ...çok ama çok güzel olacağı ahreti böyle. Belki dünyada biraz sıkıntı çekebilir. Çünkü her şeyi alamaz. Kazancıya dikkat eder. Yalan karıştırılmaz, hile karıştırılmaz satılması haram olan malı almaz satmaz memur rüşvet almaz memursa işçi ise işini sadakatle yapar hakuktan korkar ibadetini düzenli yapar kişi sonra yaşayış yaşantısında da haramdan kaçınır i̇şte, gıybettir, yalandır alkoldür fuhuştur işte her şeyden böyle kaçınır dünyada Tabi dünya kısa bir ömür aslında dünya bakarak kişi burada titiz davranırsa kişi burada inceliği fısık dokurursa ölüm anında gözden perde kalktığı anda onun dünyası değişecek muhtemelen. Melam buyuruyor. Vucûhu yevmi zinâimetin li'sayhi râziye Fi cennetin Ali emel var Ölüm anında yüzü gülecek mütevazı. Lise ayı ya. Amel derken görecek ölüm anında o oh çok şükür. Bak, sevinecek. Yaptığı amelin dolayı, ibadetin dolayı yaşantısını sevinecek böyle. Yüzü gülecek böyle, sevinecek ve cennet ehli olacak böylece. Ama Allah korusun. Bir de mümin fasık var. inancı var. İnkarcı değil. Ama İslam'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşamıyor. Beş vakit düzenli kılmıyor. Haramlara gidiyor. Şunları bunlara yapıyor. Çamağda bir şeye takılıyor. Bir şeye takılıyor. Böylece. Çevrenin etkisinde kalıyor. Ama insanlara karşı küçümsenmeyin diye aklınca kendine göre zavallı kişi böylece Nedir insanlar çevre? Hep bunları geçici, hayali görüntüler aslında bunlar böyle. 50 sene önce, 100 sene önce, başka bir çevreler vardı, başka insanlar vardı, Dünyayı yönetenler başkaları vardı o terimlerle. Ne oldu onlar böyle? Ne oldu onlar böyle? 100 sene önce, 300 sene önce, 500 sene önce. ...ne derebeyler vardı, imparatorlar vardı... ...şahlar, paşalar vardı, krallar vardı... ...derebeyler vardı, ağalar... ...beyler vardı, paşalar. Ne oldu... bunlar ...bence? Her... ...biri kara toprağa girdi... kemiklerde de... ...çürdü, toz, duma oldu... ...gitti, böylece. Bu da çevre... işte bu şekilde. Biz öyle olacağız. İşte... ...Allah korusun insan dünya aldanırsa... ...ne olacak? Ölümle beraber onun zor dönemi başlayacak ölümle beraber. Bakacak ki sağ defterinde yok. Bir şey göremiyor. Hafif çok yani. Bir şey ifade etmiyor. Almam gitmiyor. Sol yana bakacak kabarık suçlar, günahlar böyle kabarık. Şey. Kişi şu anda kendini görecek, aslına görecek, kişi görecek. Sonra varacağı yeri görecek daha yavarca yeri görecek tabine ne pişmanlık pişmanlık başlayacak ne de Ahmet böyle ama eşiçten geçmiş tabi o anda başlıyor Allah korusun kabre giriyor başlıyor böyle başlıyor işte Mevlam bizlere buyuruyor el o müttakiler ki onların özelliklerinden bazıları şunlar neler bunlar Yünfiküne bu mütakiller aşırı bela cimri olmazlar muhtemelen. Yani sıkmazlar fazla elleri açık oluyorlar böyle şey. Ama israf etmezler böyle. Yerinde ama. Yani sırf de benden çıksın diye böyle şey. araştıracaklar yerine deme gerekiyor. Yünfiküne Allah yoluna celişanlığı inifak ederler, verirler. Allah yolunda. Yani Allah'ın celişanlığı razı olduğu yerlere ama. Oraya bak. Efendim, kızı ne istiyor? Baba berbeyeceğim, saçımı yaptıracağım. Açık maçı geziyor bu şekilde. Al kızım para. Cık. Olmadı. Allah yolunda şeyde yaladı da Allah bunu soracak. Çünkü Kişinin nereden nasıl kazandı? Hem bunun hesabı var, hem kişi kazan nereye harcadı? Yani kişi hem gelirden, hem giderden mahşerde, sorguya çekileceğiz muhtemelen. çekeceğiz böyle şey. Efendim, bu nasıl haram para? Harama vereyim. E, çifte günah oluyor. Haramdan gelmiş, bir de onu tek harama veriyor. Çifte günah oluyor bu. Allah korusun Bunun için İnfak yani. Allah yolunda verilecek ama Allah'ın razı olduğu yere verilecek. Efendim işte oğlum evleniyor, kızım evleniyor, işte süreç cemiyeti yapacağım, yapacağım, he efendim sazı, cazı salonda şunlar bunlar, paradan açıyor kişiyi, şey yapıyor. Nedir bunlar da? Allah'ın razı olmadığı yerler. Şeytanı yerler bunlar. Bunlar tabi günah oluyor. Demek ki kişi infak edecek, eli açık olacak, ama ishaf da etmeyecek, saçmayacak rastgele, yerinde verecek ve mutlaka Allah'ın celişanlığı razı olduğu yere verecek. İşte müttakiller böyle yaparlar Mevla buyuruyor. Fis serrayi ve zorrayi İki halde de müttakilleri Elleri açıktır. Allah yolunda, yerinde verirler. Ne gibi hallerinde? Bir his serrahi, serra, sürürlü hallerinde, sevmişli hallerinde, bolluk zamanlarında. Bol zamanında cebi dolu, kasası dolu paraları var. Kendi anda bir kederli, sıkıntılı, da bir zamanda değil. Vel darrayi, dar zamanda da sıkıntıda, kıtık halde de yine veriler Mevlam buyuruyor. Bir gencin biri ne ekmezse aşık olmuş kızı aleyhisselama onun ismini duymuş, hikayen dinlemiş bu genç kızı aleyhisselama aşık olmuş. İlla ben Hızır bulacağım diye gala çıkmış böyle. Başlıyor siyada başlıyor böyle. Tabi olmayacak bir iş gerçi ama çıkmış yollara. İşte köy kasaba dolaşıyor, camilere gidiyor, gülbetlere gidiyor. Herkese soruyor. Hızır nasıl bulurum diye. Eylül keşif, Eylül bir alim buna şöyle diyor gence. Eylül adam sen bin yılda yıkarsan Hızır'ı arasan seni bulamazsın. Ama o seni bulur diyor. O seni bulur diyor. Peki nasıl beni bulur diyor? Eğer sen diyor, gerçekten Hızır Aleyhisselam'a aşıksan onunla göre istiyorsan diyor şöyle yap diyor. Bulunduğu yerde de bunu sorduğu kasabada da su kıtlığı varmış uzaktan su içme suyu getirilmiş kasabaya böyle diyor ki, yavrum diyor sen bir bir testi al diyor testi al diyor bak bir filan yerde diyor çok güzel tatlı içme suyu var diyor her günde git oraya suyun başına git diyor orada testi yanında olur diyor gel diyor şiir merkezine böyle diyor cami önlerinde şurada burada böyle diyor elle bir tas diyor. Sebil sebilye, yani Allah eşliğin bedava, su dağıt böyle diyor. Su dağıt diyor. Hızır Aslan bu işi çok sever diyor böyle. Bunu sever diyor. Bir günde karşına çıkar, senden su ister diyor. Yalnız diyor Hızır Aslan diyor, imtihan eder karşılık insana diyor. En dar zamanında ya aldığın, sıkıştığın bir zamanda senden su ister. Dikkat ediyor. diyor. Sakın diye kimsenin kalbini kırma. Olabilir ki Hızır Aleyhisselam karşına çıkmıştır o anda onun kalbini kırma diye, kaybedersin diyor. Bu genç pek ediyor. Gidiyor, büyük bir testi alıyor. Su kabı yani testi. Kaldırabileceği kadar büyük alıyor. O önerilen Suya gidiyor. İçme suyuna gidiyor. E, çeşme gibi akıyormuş bir yerden. Ama az akıyormuş. Oradan her gün gidiyor. Çocuk, öğle ikindi arasında. Bu teşriği dolduruyor. Omuzdan vuruyor. Kasabaya geliyor. Cam önlerinde böyle kavşaklarda Sebil diye Sebil Allah için bedava diye anlamında hisse su veriyor. Hep devam ediyor buna. Bir gün hava çok açlı, sıcakmış hava. Aşırı sıcakmış Genç gitmiş su başına ama Çok terlemiş bunalmış O gün da az akıyormuş Tesliği koyuyor çeşmenin başına Yavaş yavaş yavaş Hep bir zaman bekliyor Tesliği dolduruyor Kaldırıyor büyük teslimmiş de Zor kaldırıyormuş da Kaldırıyor amcına vuruyor Böylece. Üç adım atıyor Karşısına biri çıkıyor Ey adım bana bir tas su verir misin diyor. Şimdi zaten giderken yoğulmuş terlemiş. E, su az akıyormuş, Orada beteyken biraz canı sıkılmış. Tehside ağır olduğu için tehside zor okul omuzuna koymuş. Üç tepsi aşağı indirme için tehsideyi su vermeye de amca bir diyor bak su, ak su burada akıyor diyor. O da işi verdi Olmaz mı diyor. Peki yavrum diyor. Bu genç Üç adam gidiyor, aklına geliyor. Hızlı olmasın bu diyor. İmtihan et, olmasın, hızlı olmasın diyor. Bir bakıyor, kimseyi göremiyor. İmtihan tabi kaybediyor teremler. Kaybediyor. İşte Mevla'm buyuruyor, o müttekiler, o tekvan sahipleri bunlar, yünfikune infak ederler para olur, ekmek olur, meyve olur, su olur, bazen güçle yardım olur. Mesela bir kişi bir yere gidiyor, bir yaşlı, ihtiyar, hasta, o da bir şey almış, harcını ele götürüyor ama çok zorlanıyor zavallı. Belki ele yüktü, yok yoktur, üçlü kuvvetidir, alır yükünü, yardım eder. Hepin bunlar böyle. Bazen akıllı infak oluyor böyle. Bunu akıllı yardım eder, bu da akıl sadakası oluyor. böyle. Güçlü kuvvet yardım eder, bu gücünün kuvvetin sadakası olur böyle şey. İnfaka girer. E para ise parayla ortaya olabilir. İşte bir diyor işte mütefekkirler infak ederler. Fis serrayi vel darra'i. Hem böyle sürülü zamanlarında, rahat zamanlarında, ferah zamanlarında ve dar zamanlarında da Yardım ederler. Bir örnek daha vereyim. Bir zamanlar Arabistan'da Abdullah bin Cafer diye ünlü biri varmış. Şam havarızı yaşayan bir kişi varmış. Bu kişinin özelliği çevresinde ili açık cömertliğiyle bir ördekmiştir insanlara. Yani darbe mezheb yaparlarmış. Eğer başka biri Allah için bir şey veriyorsa bak Abla bin Cafer gibi derlermiş. Yani çevresinde kış yaşadığı bu çağında bu mübare cömertliğiyle elinin açıklığı ile ün yapmış bir mesir haline gelmiş, örnek haline gelmiş. Bu var kişi, bir gün, altına binmiş, çıkmış şehir dışına, ve dolaşayım demiş. Ve dolaşırken, bakıyor bir hurmalık, görüyor, hurma aşamadığı, hurmalık. İniyor atında, biraz yorulmuş da, hurma aşamasına oturuyor. Ağacın bir yere bağlı, atın bir yere bağlı, otur oraya. Şöyle hurmalığa bakıyor, bir genç durmadan çalışıyor hurmalıkta. Artık ne yapıyorsa, bu diyorsa ne yapıyorsa bu genç durmadan çalışıyor hurmalıkta. Biraz sonra bakıyor bu oturan kişi, bir çocuk hurmalığa geliyor, o çalışan gence Ekmek getirmiş. Yemek yok ama. Katık yok. Yalnız ekmek getirmiş. Şöyle gidiyor. Bu hurmata çalışan genç hurma ağacından aşağı iniyor. Yanına bir ibri varmış. Su koyduğu kabı. Onun yanına alıyor. Otur hurma ağacının dibine gölgeleye. O ekmeğini ortaya koyuyor. İyice ekmeğini yiyecek. Tam ekmeği bir parça koparıyor. Al buyurun bir köpek geliyor oraya şimdi. Köpek geliyor. Tabii köpek açmış. Ekmeğin almış hayvancağız. Yani yalvarıyor sanki buna böyle. Bana ver diye köpek böyle. yalvarınca. Bu genç kopardığı lokmayı ağzına götürmüyor. Köpenini atıyor böyle. Köpeği hemen bir lokma da yutuyor hemen böyle. Yine bu koparıyor koparıyor. Yani önce köpek doysun. Kalanım, ben beyeyim. Demek ki niyetindeymiş. Böyle koparıyor, bekliyor köpek yutuyu gene böyle gene gene veriyor. Ekmek bitiyor. Öndeki ekmek yuko şeklindeymiş. Ekmek öndeki ekmeği bitiyor. Köpek karnını doyuruyor. Köpeğe bir yere bir su koyuyor. Köpek su içiyor. Köpek kuyrun sallara girip sevinerek. Bu işte biraz avuç oturuyor, dinleniyor. Kalkıyor kurma çıkıyor. Yine işine devam başlıyor. Buna göre Abdullah bin Cafer Hazretleri yani eli açık cömerti ün yapan örnek olan kişi bunu görünce Allah Allah diyor. Halk beni böyle cömert biliyorlar. Ama ben bunu yapamam diyor. Yani yiyeceğin lokmasını ekmele köpe verdi geliyor hurmanın içine giriyor gence sesini, yavrum iner misin aşağıya biraz konuşmak istiyorum iner biraz yavrum sen nesin kimsin burada ben diyor filan kişinin kölesiyim diyor köleymiş bu hurmalık işte filan yakın köydeki filan kişinin hurmalık benim hani, kölesiyim diyor benim gömleğim bunları çalışma burada böyle diyor peki yavrum az evvel sana bir ekmek getirir kim o Efendimin oğlu o diyor. Her gün bana diyor. Bu saatte ekmek getirir. Peki sen ne zaman ekmek edin daha önce? Dün bu saatte yemiştim diyor. Yani 24 saatte bir öğün. O da kuru ekmek veriliyor böyle. Yani. Yalnız zeytin benziyorken bakma derimler. Derim. Yalnız katı yok. 24 saatte yani öğle ikindi arasında buna yalnız kuru ekmek gönderir, bir gönderilmiş. Yavrum sen ne zaman daha önce ekmek edin? Dün bu saatte yedim. Peki işiniz zaman yiyeceksin? İnşallah yarın bu saatte. Peki ama yavrum, bak senin karın açmış diyor. Dünemek açmış diyor. Nede ekmek için köpeğe verdim. Amca ne yapayım diyor. Ben insanım diyor. Sabır sabrını bilirim diyor. Ama hayvan diyor, da sabır edemez diyor. Onu nefsime tercih ettim diyor. Hazreti Abdullah bin Cafer bu köleden bunu duyunca köydeki bu güzel cömertliği görünce hayran kalıyor. Buna soruyor yavrum sen efendinin kim ismine cismine öğreniyor. Oradan ayrılıyor, doğru köye gidiyor. Bunun sahibini yani patronu buluyor. Kapısına vuruyor, çıkıyor. Ee, Tabii ben tanıyor. Allah'ın Cafer meşhurmuş kendisi, zenginmiş kendisi, tanıyor hemen. o efendim, buyur efendim, bunu hemen, bu iltifatlar, evine alıyor bunu, hemen buna ikram ediyor, ne varsa evinde, önüne şey çıkarıyor, oturup konuşuyorlar. Şimdi ki, bu hasta Allah'ın Cafer, köyün sahibine, ev sahibine, arkadaş diyor, ben buraya tabi boşuna gelmedim diyor, benim bir amacım var diyor, peki bunu söyle efendim, şu an senin mi? Benim. Orada bir genç alışıyor. Köle mi o? Benim kölem. O köleyi sen bana satar mısın? Diyor. Ben satayım ama acaba kölemin ne özelliği var ki onu merak ettin diyor. Yani Sen gibi zengin adam değilse kadar köle bulabilir. Özel, onun için bırak gelmişsin diyor. Yani kölemin bir özelliği yok diyor. Ne acaba onu istiyorsun benden? Anlatıyorum. Ben böyle durumu gördüm. Ondaki bir ahlak bu cömertlik hatta cömertliğinin ötesinde bir hayvanı kendi nefsine tercih eden böyle. Böyle bir insan ben diyor hayal edemezdim böyle kişi diyor dünyada diyor. Onun şunu almak istiyorum satarsan diyor. O zaman diyor ki şimdi o kölenin sahibi ben diye kölemi derim bilememişim diyor. Demek ki öyle benim kölem varmış diye O zaman mesela et bana diyor Köleyi ben azal edeyim diyor. Ya ben alayım diyor. Ben edeyim yok hayır diyor. Bahsaydım onu ben azalış edeceğim diyor. O zaman peki diyor. Sana ben bir cam daha var diyor. hurmalı bana satar mı hurmalı diyor. Ne yapacaksın? E, köleyi azal ettin ama hür oldu mı köre diyor. Tabi işi parası yok diyor. Hurmu alayım. Ben de hurma ona hibe edeceğim. Hurmaların mal olsun bana diyor. Peki onu sen birisin diyor. Tutuyor tabu üzerine. Kurumalı ona satıyor anlaşıyorlar. Parasını veriyor. Şimdi ev sahibi gene oğlunu gönderiyor. Yavrum git diyor. İşte o bizim köleyi çağırmaya gelsin. Şimdi geliyor çocuk köleye tabi çalışıyormuş. Babam seni acele çağırıyor. Zavallı köle korkuyor şimdi. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Benim böyle çarmaz acele gündüz böyle diyor. Zavallı korkuyor köle. Hemen koşar çabuk çabuk eve geliyor. Şey iki büktür efendim derken bak herhalden buyurun otur bak yavrum diyor. Otur yerden bakalım diyor. Durumu anlatıyor. Artık hürsün diyor. Sevim artık rediysen diyor. Sonra durumu anlatıyor. Kurumalı bu amcan aldı. Onun sana hibe ediyor diyor. Kurumalı da senin böyle diyor. İşte Dünyada böyle insanlarda bulunmuş muhteremler. Tabii beğirimize yine vardır, bilemeyiz bunları. Bunlar bizlere tabi güzel bir örnekler bunlar bizlere, bunlara. İşte mevlam buyuruyor. Demek ki mütekkilerin, tekvaların Allah sevilip kullarının, bunların ne derim? En başta gelen özellikleri tabii Allah'tan korkan haramdan sakınan haramdan sak ibadet yapanlar bunlar Bunlarsa gelen bunların ahlak olarak nedir? En başlayan güzellikleri cömertlik demek ki böylece yani lokmasını bile başta verebilen anlamına geliyor ikinci özelliği nedir bunların şimdi bu ahit-i göre Velki alumi'nel gayza mevla buyuruyor. Velki alumi'nel gayla. Gayz öfke, sinirlenme, gazap anlamına geliyor. Onlar mevla buyuruyor mütteki kullar onlar öfkesini tutarlar. Burada kazumiyin isim fail kazmermek, tutmak. Yani bunlar Öfkelerini yutarlar. içine atarlar. Nasıl ki bir kaba bir şey da ağzı bağlandırır, düğümlenir. İşte bunlar da yani kızmaz demeyim Mevlam böyle. Kızabilir tabi insan böyle. İnsanların bir gazap var. Bu nefsin bir sıfatıdır böyle. 50 olmayan bir şeydir bu. İçten bir kaz, kızma, bir öfkelenme, sinirme girebilir. Ama bunlara bunu yutarla Mevla yani boğazdan sıkar düğünler boğazını işte kalır. Hiçbir işte şey belli olmaz. Belli. Bir adışçeri okumuşlar bunu ilgi olarak Peygamber Hüri Aleyhisselam Hazretleri, Men kelleme gayzan Bir kimse gayzanı tutsa öfkesine hakim olsa kişiye öfkelendi, kızdı. <gülüyor> yani kızacağı bir şey oldu. Öyle bir şey oldu. Kızdı, kızabildi, öfkelendi, gazaba geldi, sinirlendi muazzam. Ama bunu tutarsa, bak, tutarsa, ve ve ala infazihi. Hem de o kızdığı neyse, kızdığımdaki kızdığı kişiye her şey anda yapabilir. Yani öfkesini infaza eyleme geçirme, yene getirme gücü var. Yani dövebilir, sövebilir, bağırabilir, çağırabilir, kırabilir, dökebilir. Yani sohbaya dövebilir, tabağı kırar efendim, bağırır, çağır yapabilir. Elinden gelir. Şimdi bu iki ayrı muhtememdir. Bir Tam kişi muazzam kızı öfkeleniyor ama karşıdan korkuyor ama amir üstü yani işte am bundan beri artık, çıkaran öyle bundan beri yani kızıyor ama kork korkudan siniyor e, bundan tabii sevamla bir kişi şey bana bir şey yapamıyor eline gelmiyor zaten bir şey beri. bu nedir elinden geldiği halde amirdir, üst üst diyor, makam sahibidir, işte güçlüdür, kuvvetlidir, her yönden öfkesini intikam alacak güçte engeller kendisine, böyleyken öfkesini yutarsa, yutarsa, Allahu kalbehu emnen ve imanen, peygamber diyor. Allah kişinin o anda kalbini Emniyette imanla doldururum. Bir emniyet. İşlerin bir sakinlik geri böyle. Bir süküle, bir tat gelir böylece kişi şu anda kalbimde imanın tadını duyar böylece. Yani bir öfkeyi yenmek müddet. Elinden geldiği halde bağırabilir, çağırabilir, vurabilir, dövebilir, kırabilir böyle. Çok şey yapabilir. Bir engel yok. Gücü de yetebiliyor. Ama sır, Allah korkusu ile Celleşanıyı, öfkesine yense, ağzını kapasa, içine asla yusabını, öfkesini o anda, o kadar kişi seyab alıyor ki, kalbi itmin alıyor kalbi, kalbi sükülüyor, gönlünde iman tadını duyuyor muhteremler ve li'afin anillaz Mevlam buyuruyor ve li'afine ve bunlar bir de af edici olurlar şimdi bir var kızdı, öfkelendi intikam almaya kalkışmadı ama içinde bir kin tutuyor amana karşı böyle İşte bir kin var kızıyor öfkeleniyor, sinirleniyor kendi kendine bu da gene yarım. Mevla bir yürüyor. Bir de affedici olma, bağışlayıcı olma. Hiçbir şey olmamış gibi anilnaz insanlardan affedici olma. İnsanlar efendim. kim tutmama kimseye karşı efendim. efendim işte bana böyle yaptı şeylerdi. yaptı yapabilir tabi. O kişinin öfesinde uyumuş zavallı kişi ki şu anda gafil olmuş, öfkesini yenememiş şeytana aldarmış ya Allahmış karşıyaki kişi, onun için affedici olmak. Vallahi muhsinin ve meleğim yürüyor. Allah Teala muhsini sever. Wallahu Allah tarjime şanıyı yürühi Allah sever böyle. Ne demek? Allah seviyor. Kimleri el muhsinin ihsan edici iyilik edicileri. Yani kötülüğe karşı iyilikte karşılık vermek. Ki Mevlam buyuruyor ayet eklemenin diğerinde Bismillahirrahmanirrahim. İdifâ bi'i ahsen. İdifâ billeti hi'ahsen. Sana yapılan kötülüğü sen onu geri çevir ama en güzel şekli ile karşı bark müdafi etti ona gülerek tatlı sözlerle böylece. yani vermeni vererek gitmeni giderek demek ki bu şekilde yapabilmek yapabilmek nedir bunlar işte bunlar müttekilerin özellikleri sıfatları bunlar böylece işte cennette bunları yaşarmış oluyor Şimdi gelen muhteramlar cennet ilgili nedir cennet? Şimdi elhamdülillah bizlere Yunus Suresi'nde sohbetin başlıvağı gibi okumuştum, ayet 25'te, Vallahü Allahu Teala yedigü ila daris sela. Allahu Teala davet ediyor. Yedir'i davet ediyorlar. Çağırıyor. Nereye? İlâ darü selâm, darü selâm'a. Sekiz cennet var. Hepin isim var. Bir ismi de darü selâm. şu anlama geliyor. Selamet yurdu. Selamet yurdu. Kim cennete girerse Kişi orada ebedi artık selamette. Ve de selamet hiçbir şeyi o kişi artık etkileyemiyor. Bu tabi dünyada mümkün değil muhteremler. Dünyada hiçbir varlık insan hayvan bitki canlı cansız dünyada hiçbir varlık olduğu hale kalamıyor. ...Allah'ın koyduğu denge düzen kuralların gereği bu madde aleminde madde aleminin yeryüzü dahil madde aleminde her şey burada birbirini etkiliyorlar efendim. Etkilenme böyle i̇şte, i̇şte hücreler, atomlar, bitkiler, insanlar hiçbir şey bir halde kalmıyor. Dünyama mesela bak. Yaz oluyor, kış oluyor, baharlar oluyor, gece oluyor, günüz oluyor. Hava bulutlanıyor, açıyor, yağmur oluyor, sel oluyor. Bir şey oluyor böylece. Dünyamız selamet yurdu değil ki. Dünyamız fani, geçici. Geçici böylece, dünya böylece. Tabi insan da bunun gibi. Şimdi mesela şu anda bir kişi. Hayatının en güzel çağında olabilir şu anda. Böyle gençliği, güzelliği, sağlığı, zindeliği, e, geliri, huzuru şu anda kişi en hayatının güzel bir çağında olabilir. Bir çiçek gibi böyle şey. Çiçek yeni açmış, en güzel çağında olabilir böylece. Şey. Ama nasıl ki bir çiçek aynı halde kalamıyorsa, insan da aynı halde kalamıyor muhtemeler. İnsan da hastalanacak, yaşlanacak, ölecek, olacak, olacak. Olacak. Neden? Madde alemindeki Allah'ın kuvvet denge düzen kuralları böyle okumu benim Her şey etkiliyor. etkileyebilecek, etkileyebilecek. İşte etkiler, yok baş ağrısı, dış ağrısı, soğuk gelir, nezle olur, grip olur. Efendim mikroplar gelir etkiler organları, yerler, hastalıklar gelir, dünya sarsılır, gökler yarılır, yağmurlar olur, şunlar bunlar olur. Bu maddede bu şekilde böyle bir hergemeş mi kargaşa kargaşa muhtemelen. Acı haber de gelir, tatlı haber de gelir arkadaşlar. Doğum da olur, ölüm de olur böyle. Hastalık olur, sağlık olur. Savaş da olur, sürtü barış da olur Dünyada. Dünya böyle bir alem böyle. Karmaşa kargaşa. Alemi sonra insan da kalıcı değil bir halde. Yani ölüm olmasa daha kötü. Ölümümüz daha kötü. Insan, aynada kalamadığına göre insan insan biraz daha yaşısa Ne olacak Her sene kişi biraz daha çökecek Kişi yatağa bağlanacak Bir yandan bir yana dönemeyecek Altına işeyecek Altına pisleyecek Çivilenecek Şey yapacak 300-500 yaşına gelmiş kişi Evladı 400 yaşında Torunu 300 yaşında Torun torunu 200 yaşında kim kim bakacak ya işte cennet darüselam cennette hiçbir şey bir işi şey etkilemeyecek cennette böyle. şimdi dünyamız dünya yani bırakalım biz insanları bitkileri hayvanları da dünyamız bile bağımsız değil ki hadi güneş gitti hayata gitti muhtemelenler yani güneşi al başladık götürdük mesela gücümüz gitti güneşe dünyada hayat anında gider böyle. hemen denizler dondu muteran o karanlık basar tarafını hayat bir anda gitti verdi bana ve yehdi Allah Teala elamız hidayet eder men yeshawu ila sirade mustaqiyy. Allah dilediği kuluna hidat eder. Sıratı müstakrime doğru yola böylece. Yani kim böyle çırpınıyor, Allah'ın rızasını arıyor, kişi bir şey yapmak istiyor. Tabi bir sebep de gerekir, bir şey gerekiyor. İşte güzel Mevlamız, bunun sebebini Mevlamız verir. Mevla kulunu uyandırır. Kulun gönlü öyle halde gelir ki kul Allah diye yanar mı? Yanlar Ama cennette ucuz değil muhterem. Tabi cennet çok güzel muhteremde. Yani cennette insanlar cennete girdikleri anda hangi boyda, hangi yaşta ne gibi haldeyseler hep aynı kalacak cennette insanlar. Yani cennette saç uzamayacak, yok uzamayacak cennette böyle. Yani saç uzamayacak, tırnak uzamayacak, istenmeyen bedeninde kıllar olmayacak cennette. E cennette çalışmak yok. Hatta cennette banyo, duş falan almak cennette böyle. Cennette doğal yaşam olacak böyle. Cennette toz yok, kir yok, kirlenme yok cennette. Terz yok. Elbise de doğal olacak beden şey. Tam bedene göre böyle. İpekten olacak. Her şey doğal. Yemek pişirme yok. Mutfak yok cennete muhtemelen beden şey. Cennete ama tabi cennet ucuz değil ama. Velamız görüyor. Lillezine ahsenu. Lillezine şu kimsenin için var. Cennete nimete var ama ne yaptı bunlar? Ah seni, her şeyin en güzelini yaptılar. Ah sen. İsmi tevziyel deniyor buna. Dünyada her şeyin en güzelini yaptılar. Önce inançta imanda en güzel bir iman böyle. Şeksiz, beri şüphesiz iman imancı lejâlü. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah alim. Her şeyi biliyor muhtemelen böyle. İçimizi dışımızı. Yani bu da kaba tabiri aslında böyle şey. Yani. İçim dışımızı. Yani ne demek bu muhtemelen? Organlarımızı yaratan kim? Toprak maddelerini önce bitkisel hayata dönüştüren sonra onları yiyince bedende kana, hücre döndüren kim? bu düzeni, kanlı kuralı koyan kim? Kim bebeleyeceğim? Yani hiçbir şey olmaz kendilerinden kim Yani Bugün bilim bunu diye bebeleyeceğim. Mesela fizik ne diye bebeleyeceğim? Duran bir şey ne başka maddeye dönüşebilir ne edebilir duran bir şey böyle. Mutlaka bir etkileceği bir şey gerekiyor bunlara bebeleyeceğim. Yani Mevla bizi içimiz dışımız biliyor. Kaba tabir bu böyle, Kaba tabir işte. İçimizde yaratan kim? Muteran böyle. Sürekli hücre değişimi var bizde. Yeni hücreler geliyor berleşe. Işte. Hücre nedir bak işte. Toprak maddeler işte, elementler işte bunlar böyle işte. Onu Ona hayat veren kim tamda ya? Akciğere giden hücre, kan, kemik, bir değişik dokular böyle, değişik hücreler berleşi işte var. Ve hücreleri yaratan böyle, bunları tek bir düzenleyen böyle. Bu sistemleri yaratan böyle. Bir sinirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Bak organlar birine bağlantılıp ona böylece. Sonra bu sistemlerin dışa bağımlılığı var. Tamam solunum sistemi var. Hava yok ama insan öyle yaşayamaz. Ya. Hava. Nasıl ki sistemler denge varsa havada da bir denge var ama ya. Eğer havadaki oksijen daha azalsın yine yaşamayız. Yani Havada da bir denge var. Gazlar arasında bir denge var. Böylece. İşte önce iman böyle en güzel iman bak. Ahsir Mevlam buyuruyor. En güzel iman böyle. O güzel Mevlamız Rabbül Alem böyle. Bütün alimlerin Rabbi böyle. Yaratan, yöneten, yönlendiren böyle kesin hakime sahibi böylece elimizi bir şey kastamakta değerli. Emin olan bir şey yok Yani evet insan bazen dalıyor kafayla işte yaparım ederen falan böylece. Bu yaptıran kim böyle? Elahiyet kim Beyindeki bir merkez var sinir sistemine bağlı Hücreler yana O bizi yönlendiriyor O bizi yönlendiriyor Sonra ibadetleri de en güzel şekilde yapanlar ibadetleri de böyle Öyle baştan değil değiller. Dünyaya önem verip de ibadetleri böyle araya sıkıştırıverme, önemsiz görme olmayacak kardeşe. Namaz mı? Namazı en güzel şekilde kılmak böyle, özene özene böyle abdesti güzel almak. Sarı aşırı bir kıbleye yönelmek böyle. Önce bir niyet etmek böyle. Nedir niyet? Niyet edelim böylece. Kişinin kendini toparlaması böylece. Kişinin bilinçlenmesi o anda. Nedir niyet? Niyet ettim mesela. Allah rızası için e, yaslamazın mesela fazını kılmak, sünnetini kılma bakınız. Allah rızası için böyle. Allah bundan razı olması. Allah bunu beğenecek, sevinecek ki, sevecek ki. Allah bundan razı olsun terbiyecek. Ona göre el bağlamak böyle, Fatih Şerif'i böyle okurken tane tane böyle, sürü okurken tane tane böyle. Mesela iste billah, kulhu Allah ehad, Allahu samede lem yeliydi ve lem yulendi. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَحَادِ Kurallahu sana samet. Olmaz mı tanrı ya? Vela'm yürüyor. لِلِّزِينَ Her şeyini en güzel yapanlar böyle. Orucunu böyle sabırla güzel tutanlar, namı güzel kılanlar, Allah güzel zikredenler, sabah şerife getirenler, temiz kazanıp Allah'ın razı olduğu razı olduğu yerlere verenler. İnsanları affedici olanlar, içine kim beslemeyenler, içini pisi doldurmayanlar. Peki ne var bunlara? El husna. En güzel şey bunlara var. Ahsenü husna aynı anlama geliyor. Ahsen'in müzekeri, yani edna dünya gibi. Bu da müebbis bunun bence. Husna da en güzel anlamına geliyor. İşte gerek ilancında imanında gerek ibadetinde gerek haramlardan sakınmasında korun günahtan korunmasında gerek sosyal yaşantının dışında, ahlakında en güzel davrananlara onlara var levranlara el hıslah en güzel bir karşılık var nedir bu da işte bu da ancak cennet maden cennet böyle. Yani cennet birisi de burada hürsnah geliyor böyle. Çünkü burada lam tarif var. Yani belirli o güzellik var anlamına geliyor. Lam tarif var burada. İşte bunlara mevlan buyuruyor, Cennet var. En güzel cennet. Ne kadar güzellikler hay ederizlik, cennet yanlar hiç kalımdır yani hayalimizde böyle tasarlasak düşünürsek böyle evham vehmimize böyle getirsek, hayali güzel düşünelim onların hiç kalır cennetin gerçek güzelliği karşısında böyle yani cennet o kadar güzel ki cennet o kadar güzel ki cennet bir defa cennette bir şey değişmiş kişi hep aynı sürü sevinçte Dünya mümkün değil bu. Yani bir hava bulutu, elektriklenme olsun insanı sıkıyor mu? Cennete olmayacak. Bence. Yani cennete açtık. Güneş gelmiyor. Bulut gelmiyor cennete ki. Bence. Cennetin her şey kendi yapısından. Dünya böyle değil. Bence. Dünya uzaya bağlı dünya. Güneşe bağlı, aya bağlı. Mesela dünya dönerken Ay çekiyor, baskı yapıyor, fren yapıyor dünyamız. Yapmazsa daha başka olacak böyle şey. İşte bunun gibi cennet en güzel bir yer belli. Ve ziyade bela biriyor Cennetten de ziyade fazla bir şey daha var bunlara. Nedir bu? Bu da tabi nedir? Cemalullah mıdır? Meylamızın nuru cemalini görmek meylamız. Rabbim nasip et cümrüne inşallah muhteremler. Tabi kolay değil. Bu nasıl olacak? Tabi konuya girme yetkimiz yok muhteremler. Ancak büyük evliyaların böyle anlayabileceği mesele bunlar aslında. Yalnız kişinin ruhunu ancak ki muhabbetullah cemaat doyur. Yani bedensel yapıyı, bütün bedensel duyguları, yani gözü, yani cenneteki görüntü, renkler, yapılar gözleri doyuracak böyle şey. Yani her şey tam doğal yerinde cennet, her şey böyle. Kişi bakın kişinin gözü kamaşacak böylece. Şey. Şu şey olsa denmeyecek böyle. Her şey yerinde. Cennette ses böyle kuşların sesleri insanların ses tonları öyle ahenkte olacak ki olacak ki kulak bundan tam zevk alacak böyle tat böyle en son zirvede böyle yani dünyada eşi olmayan damak tadı cennete götüren böyle bütün duygular organlar nefis her açıdan cennette tatlı olacak böyle. C olacak ama ruh neşecek, Ruh Mevla isteyecek muhtemelen. Mevla'yı. Aşık böyle. Yunus dediği gibi isteyene versen anı cenneti bana seni gerek seni diyor Yunus Efendimiz. Yunus Hem cennete deki işe O makama geldi. Baktı. Cennetten bahsediyor. iş şiirinde şöyle buyuruyor. İsteyene versen anı cennetini. Bana seni gerek seni diyor efendim cemalullah ile aşk muhabbetullah verecek ki ruh o zaman tatmin olacaklar aşk verecek ruhlar gelecekler Allah diyecekler, diyecekler işte dünyada her şeyin en güzelini yapanlar böyle Allah yolunda böyle önce inançta ahlakta ibadette, infakta Allah yolunda vermede sosyal yaşantı da yani ana vakımda eş, karı koca arasında, komşu arasında, akraba arasında böyle her konu her konuda en güzel yapanlara ibadetin enisini yapanlar için onlara el hüsan cennet var ki her güzellik orada ve ziyade ondan da ötede ziyade cemalullah da velâ yerkücehüm katerinâ dilleh. Şimdi, tabi cehennete giremeyenler mahşer kalkıp zaman sıra altta cenende yüzleri kararacak, zilli olacaklar. Mevlam buyuruyor. velâ yerkücehüm katerin velâ dilleh. Bunların yüzü kararmayacak. Yüzleri toz, karar, pisik olmayacak. Ve bunları villet aşağılamak olmayacak. Ulaike eshabın cennet. İşte onlar cennet hesabı ehlidir. Humfiha khalidur. Onlar cennette ebedi kalıcılardır. Eğer insanlar cennete girmekte beraber. Mesela bin sene, on bin sene hatta bir milyon sene sonra çıkarılacak olsa insanlar ya da cennetteki insanın hayatı, yaşamı, ömrü sırlı olsa işte hatta milyarlarla sırlı olsa bile genç cennetin tadı kalmıyor. Neden? Sonu ölüm diye. Mevlam buyuruyor Hum fiha hal diyor cennette insanlar ebedi sonsuzluk alemi hocaya ebedi kalacaklar. <gülüyor> Tabi bu ebedi yetişesinde insanlar da ebedi genç olacaklar. Bak bu var böyle. Yani cennette evet sınırsız ömür, hayat sınırsız, ebedi alemi cennet ama cennette yaşlı olmayacak böyle. Hep yaşar, otuz yaşında, erkekte, anamda. Aynı işte kalacaklar. Herkes aynı güzellikte, aynı zindelikte. Cennette hiç kimse bir an Vay işte yoruldum demeyecek. velan yemezsin neyse bun. Orada Bu güçlü yok cennete. Yok böyle cennete böyle. Yani cennete kimseye bir an vay işte bir yoruldum bir hasret geldi işleyen bir sıkıntı geldi yok cennette işte. Cennette sürekli zinde, sürekli sevinç, sürekli huzur böyle sürekli huzur, sürekli böyle sohbetler o eşi de olacak cennette. Hem de cennette herkese mutlu olacak böyle. Yani cehennetteki her kadın o eşinden tam mutlu olacak başka da gözü olmayacak erkeğinde cehennetli hanımından her açıdan mutlu olacak gözü başka olmayacak bence. böyle sevgi olacak muhabbet olacak huzur olacak tad olacak ve cehennetli evlilik hayatı tabi olarak devam edecek ama eşler arasında bir an bir an kırgınlık olmuyor mu teremler olmuyor böyle neden Neyse tamam böyle eksi yok kardeşim eksi yok böyle her şey var var var bol mu bol böyle şey nasıl hayat istiyorsa o var cennette eğer uçmak istiyor. uçacak yer çekimi yok cennette kardeşim yürümek istiyor işte, yürüyecek kardeşim köşkünün tarasına oturmuş. Üzerine tuğba dalları böyle. Üzerine kuşlar böyle. Rengaren cennet kuşları. Tabi kuş bir şey yok burada. Işte. Kuşlar Allah'a zikir diyorlar. Eylamet kuşlar böyle. Kim ya Allah, ya Allah. Kimin ya latif, ya hay, ya kayyum, açıca. Zikir diyorlar böyle. Kişi oturmuşlar da divana yaslanmış. Eşi yanında. Hanım yanda yani böylece. Tabii isteyen dostlar toplanacaklar orada. Gerçekim yok, yorulmak yok muhtemeler. Canı ne istiyorsa önüne hazır gelecek. Kuru vildanlar, gülmandlar, erkek çocuklar, genç çocuklar, hırı kızları, servis yapıyorlar böyle. Ama gayet güzel, yakışıklı, nurlu güler yüzlü, gayet sempatik. Ne istersen bir meşrubat bir cennete can istiyor böyle. Süt, bal ne istiyorsan o istiyorsan hemen bildir gümüşten kaplarla efendim, ayağında ayıp bekliyor. Işte. Ne isterse önüne geliyor muhtemelen. E cennete, efendim tırnak uzamış da şuna kesiyorum tırnağımı. Bir külfet. Yok tıraş derdi var. Yok istemeyen kıllar uzamış efendim şöyle olmuş. Efendim çok yemin ediyorum kül almayayım. O da yok muhtemelen. Yani kul yiyecek, yiyecek, yiyecek ama cennette hücre değişimi yok. Hücre değişmiyor böyle. Aynı hücreler kalıyor. idikleri ne olacak? Gidikleri hemen sinirilecek. Görünmeye renkli bir gaz şeklinde derin çıkacak. Mesela dünyada bile bazen olur. Beden bazen su kaybeder. Yazılacak da böyle. Görülmez bu böyle. Su kaybeder. Hatta terin dışında terim eder, Beden su kaybeder dünyada. İşi i̇şte cennette kul yiyecek bedava. Para yok böyle. Yetiştirmek yok. Hatta ağaca çıkmak külfeti yok böyle. Ağacın dalı uzanacak. Yani kul nasıl ki bedenine hükmedi, irade ediyor, parmak oynatıyorsa kulun iadesi bağlıcı olacak ağacın dalları da böyle. Kul irade ettiği anda yani el değil, sözde de ihtiyaç yok. Böyle. Kul dirildiği anda el hareket ettiği gibi ağacın dolusan kişinin bir organı eli parmakları gibi kişi böyle irade ettiği anda ağaçla uzanacak. Yattığı yere muhtemelen. Yattığı yere koparacak. Yıkamak yok, toz yok cennette muhtemelen. Cennette Kabuğunu soymak da yok böyle Onların başka olacak kabukları böyle. Yani ya onu bilmiyoruz yani böylece. Ondan tadı başka olacak. Sonra tam kişi yeterli kadar olacak koparıp yiyebilir. Artmayacak. Çekirdeği yok, işeği yok. Eli bulaşmayacak. El yıkama derdi yok, el silme derdi yok. Öyle bir başka bir dengeli bir doğal yapısı olacak cennetimiz böylece. Tabii. Ya hastalık yok, diş ağrısı yok, göz ağrısı yok, gargomluk yok. Hiçbir şey yok bari. Hiçbir şey yok. Hatta eşler elükaya yaşayacaklar da yıkanma olmayacak bu zamanda. olmayacak. Hatta akıntı pisik olmayacak bu zamanda. Cennet abide Peygamber şöyle bize cenneti tarif etti muhterem Peygamber ediyor. Maala aynur re Gözlerin göremediği, hiçbir gözün görmediği, Vela üzünün semiat, hiçbir kulağın duymadığı. Yani ne kadar anlatılırsa, ne kadar dinlesek, şey bunların çok ama çok da ötesinde başka bir cennet böyle. Vella beşer. Yani beşerin insan kalbin hatına gelemeyen böyle. Kişi hayır edemeyen bir güzel cennet böyle. Öyle cennet. Bir de ne var cennette? Ebediyet muhtemelen. Sonsuzluk. İklimi hep aynı iklim. Hep aynı iklim böyle işte. O işte kış geliyor, sonbahar geliyor. öyle bir bahar gelse de yok. Hep bahar böyle. Gece yok. Hep gündüz muhtemelen. Gece hep gündüz böyle cennet. Uyku yok cennette. Onun ihtiyaç o cennette böyle. E uyumak, efendim, geçme bir bayılma gibi bir şey o da cennete cennette böyle. Uyumak cennette bir insan can sıkılmayacak mı? Hayır, sıkılmayacak bu tarafa. Böyle. Sıkılmayacak bu tarafa. Şey. Kutab evliyalılar, şehitler, peygamberler, sahabeler böyle, gezmeler, görüşmeler, konuşmalar, muhabbetler, Böyle, iş yok, güç yok. Hatta cennete ibadet cennete. Namazı yok, ben, ben yok cennete, namaz yok orada Oruç yok nam cennete Hepsi dünyana bakınca Yani dünyadaki şu çok kısa, çok kısıtlı ömrümüzü saniyemizi boş harcamasak dünyada yerinde kullanabilirsek böyle. Yani zamanla yarışsak. Hatta zamanı yırtsak mutlaka böyle, parçalatsak böyle, böyle, zamanı atsak böyle, daha fazla yapabilsek dünyada böyle. Her şey en güzel yapabilsek, yapabilsek dünyada, kısa ömür dünya mutlaka. Dünyada kısa ömür böyle. Kim kalıyor dünyada bakan böyle. Herkes çevirirsen baksın, her gün gidenler böyle. Doğum da oluyor, giden de oluyor böyle. Bu dünya bir uzay gemisi böyle. Her gün buna bilen, inen, bir doğmuş, dönüyor uzayda. Dönüyor uzayda, felece. her gün dünyada kim bilir kaç bin, yüz bin doğum oluyor her an, her saniye. Hani ölüm de oluyor, felece. doğan ölüm, doğan ölüm, doğan Bu uzaydaki bir gemideyiz muhtemelen. Fele. Bunu gemideyiz. İşte mübarek sabah ayının son günlerindeyiz muhtemelenler. Mübâyek Ramazan-ı ayı inşallah mele kavuşursa o günler kavuşsak, o günü kapımıza gelecek inşallah Teala. E i̇nşallah az-ı sevgili kardeşlerim, işte tebih bile sarılalım, günahlardan kaçalım, korkalım günahlardan beri inşallah. Günahdan korkalım, kaçalım beri inşallah. Kendimize bir yeni düzen verelim, kendimizi bir yenileyelim. Ev temizliği, badana falan. Tabi temizlik de güzeldir. Bırakırsa tabi karşı kalmaz. Beden temizliği lazım. Üst baş temizliği lazım bunlar. Ama aslı de temizlik? Kalp temizlik kalp temizliği. Yani ruh temizliği böyle böyle. Yoksa Allah korusun eğer kalbimizi temizleyemesek, ruh temizliğimizi yapamasak, yani dünyayı çıkarıp, şeytanı çıkarıp işimizden Oraya Allah aşkını sokunmazsak muhtemem der. İlahi aşkı tadından gidersek işimiz zor muhtemem. İşimiz zor. Tabi kim ne yaparsa kendisine muhtemem. Yapar. Yapar. Mesela dünyada bakıyoruz akşam olunca her evde bir lamba yanıyor şey muhtemem. Her evde mutfakta bir şey pişiyor. Bir sofra bir şey koyuyor muhtemem yani herkes ne kazanıyorsa evine götürüyor otur çocuğundan onu yiyor herkes evine hangi işi almışsa ondan oturuyor böyle şey. İşte cennete böyle muhteremler böyle bir cennet varken varken Allah korusun gafil olup da olup da Mevlam korusun muhteremler Allah korusun o cehenneme atılmak o cehennemde ateşle de yanmak, gayyalarda kaynamak foku fokur, o zamanı aşağılayacaklar, itip bakacaklar insanları muhteremler. Değmez yani kısa müşembele. Allah nasip edin inşallah. cehennemi cemalini, ilah-ı fatiha.